kaç haftadan beri biz bu dersleri işliyoruz Evet ve diyor ki كما انه يحرم على العامة وصغار طلاب العلم ان يحكموا على مسلم معين او على جماعة معينة معينة من المسلمين او على اناس معينين من المسلمين ila الى حزب bil بالكفر دون الرجوع الى اهل العلم yani diyor ki, sıgar, talabet elgem. Yani, Til mübtedi tilmiz öğrenci ve biz bunlara ne diyoruz? İlim öğrencisi veya da ilim talebesi diyoruz. Mütemekkin olan ilim talebeleri var, mütemekkin olmayan ilim talebeleri var. Tamam mı? Dolayısıyla bu şahıslar, bu büyük meselelerde burnularını karıştırmamaları gerekiyor. Böyle bir meselede alimlerin kitaplarına veya o talimlere müracaat edilmesi gerekiyor. Rastgele Kur'an-ı Kerim'den bir ayete dayanarak sen insanları tekfir edemezsin. Veya rastgele sünnetten Ali'sova sallallahu ve sünnetinde bir hadis gördüysen veya ta bir fiil veya bir ikrar hadisesini hemen onu görüp de işte kişiyi tekfir etmek doğru değildir. Niçin? Çünkü tekfircilik meselesi çok büyük bir meseledir. Dolayısıyla o müptedi olan ilim talebesi boynunu aşmaması gerekiyor. Boynunu aşmaması gerekiyor bu meselelerde. Kime müracaat etmesi gerekiyor? Alimlere müracaat etmesi gerekiyor. Bu meselede mutahassis olan Rabbani alimlere müracaat etmek gerek. Dolayısıyla tekfircilik meselesi ancak Rabbani alimler bu ne yapabilir? Bu meseleyi konuşabilir. İslam şeriatının tatbik edildiği yerde kadıya hevale edilir. Kadı bu meselede soru cevap, soru cevap bu meseleyi ne yapar? Hücceti oluşturur. Ondan sonra adam eğer hakikaten kafirse ve üzerine isra ediyorsa hücceti oluştuktan sonra onu ölül emre hevale eder. Ondan sonra ölül emir o kişi hakkında karar verir. Ama bir kişi İslam şeriatının uygulanmadığı bir yerde veyahut İslam şeriatının uygulandığı bir yerde bir kişi kalkıp alimlere müracaat etmeksizin İmam'a yani ölül emre müracaat etmeksiz kafasına göre, hevahesine göre bir kişi tekfir etmesi doğru değildir. Çünkü sen merci değilsin. Bu ilim öğrencisi merci değildir. Sen bir davetçisin, bir ilim öğrencisin. Eğer bir kişinin hakikaten bir kişinin kafir olduğuna dair şüpheleniyorsan o zaman bu meselede kime müracaat etmek lazım? Bu konuda mutahassıs olan alimlere müracaat etmek lazım. Hemen kalkıp şunu bunu tekfir etmek doğru değildir. Kema ennehu